en doğrudur. Olabilir, bir mahsuru yoktur. allah Teala her çeşit kendi ayın dişini vermiş. Ama bu nedir? Bunda ifrat tefrit etmememiz lazım. Nisaba koymamız lazım. Şeytan bunu da bozmak için gelir. İslam'a hizmet etmek için vesileyi hedef kılar. Aslında cemaat nedir? İslam'a davette hedefi ulaşmakta bir vesiledir. Bu vasıla ne oluyor? Yer değişiyor. Vasıla hedef oluyor. Bu sefer ne oluyor? Hizipçilik, cemaatçilik çıkıyor. Ondan sonra ümmetin içinden oluyor ihtilaf oluyor. Oluyor mu? Oluyor. Bereket kalkıyor mu? Kalkıyor. Ondan dolayı ne oluyor? Hesap tutmuyor. Hani ya Rabbi biz bu emir bil marufun ne'an münker Allah'a da iman ediyoruz. Niye hakkıyla bize ver en değerli insan değiliz yer üzerinde? Çünkü demek ki bir yerde arizası var. O arizada de nedir? Demek ki Allah rızası için değil. Eydi de bunu farkına vara, varabilir miyiz? Varırız ama şeytan bırakmıyor. Şeytan bıraksa varırız ama bırakmıyor. Bırakmadıktan dolayı ne oluyor? Denge bozuluyor. Müslümanlarda halimiz bu oluyor. Ondan dolayı arkadaşlar emir bil maruf ve sadece Allah rızası için olacaktır. Allah rızası için oldu, yerini bulur. Muvaffakiyet verilir. Başarılı verilir. Allah rızası için oldu. Rıya katılmaması lazım içine. İyidir, bu kimin üzerinde? farz ayn mi? Farz-i kifayet mi? Yerine göre farz-i'ndir, yerine göre farz-i kifayet. farz ayn nedir? Her musulmanın üzerine yerine göre vaciptir. Emil bir ma'ruf ve ne'in munkar yapacak. Yerine göre de farz-ı Bir insanlar yapıyorsa onu öbürslerden ne olur? Düşer. Nasıl yerine göre? Şimdi ben bildiğim kadar bil bilme'ruf ve nehi al yapacağım. Ben ne kadar biliyorum doğruyu o kadar yapacağım. Ben burada nedir üzerime? Farz-ı Ama mesela bir toplumda bir arıza oluyor onu alimlerin işi ise, alimler onu yapıyorsa bize düşmez o. Bizim üzerimizden mükelleflik kakar. Yen yani devlet başkanının üzerine düşüyorsa, halifenin vesaire İslam devletinde yen yani valisinin üzerine düşüyorsa yen yani alimlerin üzerine düşüyorsa yen yani davatçilerin üzerine düşüyorsa bizden kalkıyor. Ama bize ne zaman farz-ı oluyor? Her her musulmana ne zaman sen bildiğin kaderinde önünde bir münker işleniyorsa, yani bir ma'ruf terç ediliyorsa o zaman sen ona emredeceksin. Burada alimler Şart koşmuşlar. Emri bil ma'ruf ve nehyi al-münkerde. Şart koşmuşlar. Bu şartları emir bil ma'ruf yapan bilmesi lazım. O da nedir? Birinci, Sen neyi emredeceksin? Neyi emrediyorsun? Neden nehyediyorsun? Onu bilmen lazım. Mesela ben diyorum sana bu sünnettir. Yani Allah bunu emretmiş. Onu bileceğim. Delilleriyle bileceğim. Bileceğim bu bunu Allah emretmiş. Adam sorar benden, nereden emretmiş? İşte emretmiş. Olmaz. Bileceksin. Çünkü karşı taraf sana delil getirir. Yaptığı işe göre. Münker. İkinci o münkeri nehyediyorsun. Bileceksin o münkerdir. Nedir? Bileceksin. Yani Emir bil ma'ruf yaparken o nehyettiğin meselede yani emrettiğin meseleyi bileceksin. İkincisi hakikaten bileceksin bir münkeri Nehy edersen o münker vuku bulmuş. Belki sen zannediyorsun bu adam münker yapıyor, geliyorsun bakırsa adam münker yapmıyor. O zaman ne yaparsın? Özür dilersin. Olmaz. Bu şarttır. Üçüncüsü emri bil ma'ruf yaptın, nehyen münker yaptın, daha böyüc bir münkere yol atmamak şarttır. Nasıl? Yani ben geldim sana diyorum ki kardeşim ha? Bu yaptığın iş yanlıştır. Ama bu adama öyle bir üsluptan diyorum ki ne oluyor bu sefer? O adam da etki tepki veriyor. Bu sefer ihtilaf büyür. Daha büyük bir fitne oluyor. E bunun fıkhını bilmemiz lazım. Onun için her elini sallayan emir bil ma'ruf ve ne'l Neden yapmaz dedik Bu bir davetçilerin görevidir. Davetçiler kimin görevini üstlenmiş dedik? Peygamberlerin görevini. O zaman peygamberleri Allah Teala yetiştirmiş mi? Yetiştirmiştir. İnsan oğlunu Allah Teala yaratmış, nefsini bilir, neyi kabul eder, ne etmez, ne zaman kabul eder. Giriş noktası nedir? Bunları bilir Allah Teala, peygamberlerine öğretmiştir. Peygamberlerin de varisleri kimdir? Alimlerdir. Alimler de davetçilerdir. İşte onun için biz de yaparken onların izinde gitmemiz lazım. Yok her önüne gelen emir bir marufun daa gün kal yapıyor. Ondan dolayı işte olmuyor. Ne için olması lazım? İşte bu meselede bilmemiz lazım, fıkh etmemiz lazım. Emri bil ma'ruf ve nehy an münker. Aylığı emredip kötülükten nehyetmek. Her müslümanın üzerine vacip olan bir görevdir. Yapacak mı? Yerine göre vaciptir, yerine göre müstehaptır, yerine göre teşvik ediyormuş. Yerine göre susacaksın. Baktın fitneye daha çok yol atıyor. Baktın sen bunu yapamıyorsun. Karşı taraf senden münkeri işliyor. Yen bir işliyor. Yen kifri işliyor ama senden daha üstündür ilimde. Bunu da söylesen seni ilimle süstürür. İnsanlar bu sefer senin bildiğin doğru emir bil ma'rufun. Ya insanlar yanlış anlar. Çünkü onun edebiyeti daha kuvvetlidir. Burada süsmen daha öyledir alimler Ondan dolayı arkadaşlar bunu yaparsan fıkhını bilmemiz lazım. Bu bir. İkincisi bu vaciptir. Bunu öğrenmemiz lazım. Nasıl namazı öğreniyoruz? Nasıl orucun ferzlerini, şartlarını öğreniyoruz? Aynen bu da ibadettir. İbadettir İslam'ın işte o kadar önemlidir bazı alimleri altıncı şartı saymış. Beni. Onun için bunu hakkıyla bilmemiz lazım. Allahu Teala ne diyor? ve oltken minkum ummet yedauna ila'l hayr ve ya'muruna bil ma'ruf ve yanhawna anil munkar ve ulaihe humul muflihun sizden bir ümmet olsun her zaman yani bir musliman toplumda bir denen bir bil ma'ruf yapmıyorsa vay halimize. o ümmet çöker biz önce dedik dersin öncesinde emir bil ma'ruf yapan alimlerimiz cemaatlerimiz, gruplarımız işte bunu hakkıyla yapmıyoruz. 13 halimiz bu olmuş. Allah-u Teala diyor ki bir ümmetinin içinde bir tane emir bilme'ruf ve ni'l-mukar yapan olsun. Ne diyor? Ve ulaike humil muflihun Eğer yu'minune billah Allah'a iman ediyorsalar hakkıyla Allah'a iman eden hiç kendi hocasına taassup ettirir mi? İnsanları çağırır mı? Çağırmaz. Kime çağırır insanları? İmam-ı Azam. imamların imamı kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İmamların mürşidi, imamların lideri, imamların önderi kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab, tabi'in, etbâu ve tabiîn dört imam. Bulara biz insanları teşvik ederiz. Buların ilmine teşvik ederiz. Taassup menbuzdur. Güzel değil. Taassup çor çorunadır. Ama taassup etmek gerekirse insan Resulullah'ın sözüne taassup etmek vaciptir nerede vaciptir Resulullah'ın olmasa olmaz sözlerine taassup ne demektir taviz vermemektir nasıl hocandan taviz vermirsen işte bu taassuptir biz vermesek kimden vermeriz taviz Resulullah'ın ba sözleri olmasa olmazlarından taviz vermeriz eğer biz amr bil ma'ruf yapmasak, neyi al yapmasak Allah Subhanahu ve teala ne diyor? Ayeti kerimede. Leysu sewa min ehlil kitabi ummetun qaimetun yetlune ayatillahi anâ el-leyli ve hum yescudûn. Ehli kitaptan bahsederken allah Teala diyor bunlar da gece gündüz allah Teala ibadet ediyorlar. Ye'minûne billahi vel yevmil âkhirî. Allah'a iman ediyorlar. Ahiret gününe iman ediyorlar. Burada niye hatırlatıru yine dedik? Çünkü hesap günü var. Ve ya'muruna bil ma'ruf ve yenehuna anil münker ve yusari'una fil hayrat. Ve ulaihim's bu? Bak ya ya'muruna bil ma'ruf ve yenehuna ve fil hayrat. Burada bir ek geldi bize. Hayratta nedir? Güzel işlerde ne yapıyoruz? Yarışma yapıyorlar. Yarışma yapsan ne olursun? Salihler Allah diyor onlar salihlerdir işte. Demek ki saliha yakışır mı? Kendi sözüne, kendi hocasına taassup etsin. Yani davet etsin, yakışmaz. Aslında ben imamma ben ben Abu Hanife'ye müttabiim mesela. Ben Abu Hanife'ye uymuşum. Rahimehullah. Ne demektir bu? Ben Abu Hanife din Abu Hanife değil. Abu Hanife sadece bir vesiledir. Ben bilmiyorum ilmi. Abu Hanife bir çöplüdür. Benle çevin arasında şeriatin arası. Ben şimdi Abu şeriat'a, hedef şeriattir, hedef Abu Hanife değil. Abu Hanife bir vesiledir bizi götürür şeriat'a. Eğer ben kalksam o vesileyi hedef yapsam ne olur? Salihlerden olmam. Salihlerden olmak için ne yapmamız lazım? İşte bu ayeti يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَةِ Khairleri öne çıkartırız. Khair nedir? Allah'ın hoşnut olduğu, emrettiği güzel şeyler hepsi khairdir. Zıddı nedir bunun? Şairdir. Şairi kim emret Şeytan emret İşte biz şeytanın oyunlarına gelmeyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Merra رَآٰ مِنْكُمْ hu biyedi. Bir tane bir münker gördü. Kötü bir şey. Şeriatin nehy Allah'ın sınırlarını açılmış bir meseleyi gördün. biyedi. بِيَدِهِ Eliyle onu değiştirsin. Eliyle burada ne için cinayettir? Gücüyle. Sen gördün çocuğun yapıyor, gücün gidiyor ona. Yapma oğlum diyorsun. Alırsın elinden. çocuğun elinde bir bozuk şey varsa kırarsın. Kötü bir resim varsa yırtarsın. Vesairi. Baba bunu yapabilir mi? Yapar. Vali bunu yapabilir mi? Yapar. Abi bunu yapabilir mi? Yapar. Amca, dayı, büyük insanlar yapabilir mi? Yapar. Halife bunu yapabilir mi? Yapar. Burada nedir? vacip üzerine. Bu adamların üzerine vaciptir emir marufu elden yapmaları lazım. فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ Ben yapamıyorum. Elimden alsam adam bana karşı gelir. Belki benden gücülüdür. Ne yapacağım? Bu sefer el iptal oldu. Ruhsattır. Allah-u Teala ikinci aşamaya indir. Ruhsat verdi bize. Ne yapabiliriz? Dilimizle. Dilimizden ne diyoruz? Ey kardeşim işte bak bu caiz değil. Bak allah Teala böyle emretmiş. Alimlerimiz böyle demiş. Dilimizden elin geldikçe elimizden o dili yerinde, mekaninde, zamanda kullanırız. Neyle de kullanırız? Hakkıyla kullanırız. Hakkı nedir dilin? İlmini bileceksin giriş noktasını bileceksin, edebiyetini bileceksin. Her insanı kendi aynı şeyle muhatap alacaksın. Etki, tepki yaratmayacaksın. Adam var vurgulu sözlenenler. Adam var tatlı dillenenler. Adam var yerine göre tatlı değil, yorduna göre vurgulu konuşacaksın. Adam var argo konuşlananlar. Adam var edebiyet yapsananlar. Davatçı nedir? Azacı gibidir. Doktor gibidir. Her işi ayrı ayrı iletçiler verir. Bunu da yapamıyorsun ikinci ruhsat geliyor. Ne diyor Resulullah? Fe in fe bi kalbi. Yapamıyorsa da ben dilimle de yapamıyorum. Şöylesem bunu beni belki zeren gelir mi? Ne yaparım onu? O mincere kalbimle kahrederim. Kalbim içimi ezilir. Ama kalbimle inkar etmek evet ben içimden diyorum bu doğru değil tamam o orada bitti mi? Hayır. Bitmedi. Bu gece yat yatağa da benimle girecek. O mincere Başımı yastıkar koyup uyuyamıyorum. Bir musulman münkeri gördü, inkar edemedi. Kalbinde inkar etti. Gece gitti, uyudu. Bu, kalbiyle, hakkıyla inkar etmemiş. O seninle kalacak. İçini yiyecek. İçini yiyecektir. İşleyecektir. Çünkü sen Allah'ın Allah nasıl dedi kıskançtır, kıskanır şeriat üzerine. Kullarının namusu, şeref üzerine. Ha? Ne der? Sen de Allah'ın şeriatı üzerine kıskanırsın. Allah'ın bir emri çeynenilmiş. Onu da sen görmüşsün değişemiyorsun. Ne yapacaksın bu sefer? İçin parçalanacak. Ne zamana kadar? Hatta o münker yok olana kadar. Ya olmadı ben yok olana kadar. E ne oldu ben kendimi yedim. E ye zaten hedef budur. Burada çor da artıyorsun. Hedef değil mi? Bu vücud gülecek. Bu vücud nedir? Dediğinde kaç sene yaşar? Yetmiş, yarısı uyku, cenzlik bilmem ne hepsi 30 senedir. Alttuz, alttuz, beş, 40 sene insanın adamına göre. E bu gidecek ama sen nereye götür? O tarafı girenti yaparak. Yesin. Burada yedikçe orada artıyor. Orada sabit kuruyor. Sonra ne diyor Resulullah? وَذَٰلِكَ azaful iman. Neyi vasf ediyor? Diyor bu da imanın en zayıf noktasıdır. Neyi vasf ediyor? Kalpten imçarı Yapamıyoruz. Nedir burada afu'l-iman? İman dersimiz olduğu için bunu da biraz anlamamız lazım. İmanın en zayıf noktası nedir? Şimdi iman nedir arkadaşlar? İman, bak önümde bir kayıt cihazı var. Bunun içinde ne var? Pil var. Bu pil ne yapıyor? Bu motoru çalıştırıyor. Ha? Bu motoru çalıştırıyor. Bu kaydediyor. Pil zayıf oldukça kayıtlı olur düşer. Pil bitse, iş biter. İman da insanın içinde o pildir. Güçtür yani. O güçtür. Atom gücü olması lazım. Ne yapacak? Mek'den mekne gibi çalışacak. İman insanı dinamik yapacaktır. Yerinde oturmayacaktır. İmanın zayıf oldukça hareketinde zayıf olur. İmanın zayıf oldukça ibadetin, emir bil marufun her şeyin zayıf olur. Öyle olur ki pilin bitmiş sadece gözlerin bakıyor. Bu nedir imandan çıkmadın ama bak bu maratibul iman dersinde bu şubelerden sonra geleceğiz imandan çıkmıyorsun imandan çıksam bu konuda çifre gidersin Allah korusun çıkmıyorsun ama nedir azaful iman imanın en zayıf noktasıdır sen işin kalmış Allah'a yani hepimizin inşallah tadır ama bir artı bir iki. yani sen böyle gitsen vay haline anlatabildim. Böyle gitsen vay haline. Böyle gidemez Müslüman. Müslüman imanı güçlü getmesi lazım. Bak imanımız ne kadar şarjlı, güçlü ise o kadar biz emir bil maruf yerinde, zamanında, mekânında yaparız. Şimdi ben emir bil maruf yaptım. Yerine göre benim süsmem nedir benim için? Haramdır. Ama karşındaki başkası için vaciptir. Bak, aynen adam. Mesela ben büyük bir, büyük bir alim. Bir tağutun önünde emir bil ma'ruf yaptım. Nehi al yaptım. Ne olacaktır? He? Ne olacaktır? Adam beni kafama alacaktır. E bu nedir? İmanın en güçlü noktasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Şehitlerin, şehitlerin Efendisi kimdir? İki tenedir. Hazret Hamza? Bir de bir tane geldi. Tağutun karşısında durdu. Hakkı söyledi. Münkeri ne yaptı? Nehyit. Bu nedir? İkinci adamdır Hamze'den sonra. Hamza nedir? Hamza Allah'ın aslanı. Resulullah'ın savunan. Uhud'da şehit olanı. Resulullah onun için çok üzüldü. O nedir? Efendileridir, şehitlerin. İkincisi kimdir? Durdun önünde. Eydir, bu alim için vaciptir dedik. Süsmesi haramdır. Ama bu alim süsse ne olur? Neden süser? Demek ki pili zayıftır. İmanı zayıftır. İman sana şarj verir değil mi? İmanın şarj olsa bu yokuş nedir dersin? Jet hızıyla çıkarılımını dersin. Ama imanı zayıf olsa çıkamaz. Güvenmezsin kendine. Onun için bakın alimler emir bil maruf imanlı alimler yumrukların her zaman tağutların karşısında vurmuşlar, hakkı söylemişler. Çekinmemişler. Ne olmuş? Ha? Yerine göre hakkını bulmuş. Tağut titremiş. Yerine göre de kafalarını almış. O bir tarafı o bir tarafını o alim kurtarmış. Bir de tarihte bizi de kurtarıyor. Örnek oluyor bize. Bakın Şeyhül İslam ibn Taym ya, Tatarlara, Tatarların başına gidip alimler heyetiyle gidip ona desin ki, ki ordu savaşıyor, Müslüman orduları çökür, koşur, kral koşur, her şey koşuyor. Kralsız devletsiz kalıyor. Şam, Tatar girecek Şam'a. Gidiyor. İbn-i alimler heyetiyle görüşür orada. Orada alimler hepsi ellerini avuşturuyorlar. İşte diyorlar sen böylesin, övüyorlar. İbn-i kalkıp öyle vurgulu konuşuyor ki bu bir alimler içlerinden diyorlar ki keşke bununla gelmeseydik iptil olduk. Şimdi bunun yüzünden hepimizin kafasını alır. Telebesi anlatıyor. Ee, diyor ki İbn-i Abdülhadi, dür o alimlerden bir tanesi beni anlatıyor ki dür öyle bazen sesini kaldırıyor eli işaratıyla gidiyor dizi dizine geliyor aklaşıyor diyor o da sanki kuzu gibi dinliyor onu demedik bu tam tatarın büyüğü kar, karun e, şeydir galiba kazan diyor öyle dinliyordu bunu tacibimiz kaldı ondan sonra İbinteyme'yi ikram etti ikram etti kim bu dedi ya? Bu anlamıyorum. Mütercim yapıyor. Ben bunun dediklerini anlamıyorum. Çok vurgulu konuşur dedi. Bunda ne nereden bu gücü alıyor? İşte o iman gücüdür. Alimler İbn önce izin istediler, süpürdüler gittiler. Dediler bir yoldan geçelim. Bir yoldan gidelim. O yoldan biz bizi görmesin. Anlatabildim mi? Bizden haberdar olmasın. İbin Teymi Allah imanın ibin teymenin gücüyle ibin teymeye o karun şey kazan hediye verdi, ikram etti, gönderdi, söz verdi, cirs aziyet vermesin Müslümanlara. Ondan sonra diğer alimler pilleri zayıf, imanları zayıf, korkaklar ne yaptılar? Yolda hırsız çıktı onların karşısına, ha? elbiselerine kadar soydu. Şama geldiler, perişan halde. Bak iman gücü nasıldır. İman gücü işte ne yapar? Emir bil ma'ruf ve nâ'l-mukkari yerinde, zamanında, mekalinde yapar. Ondan dolayı bu şaira çok önemli bir şairdir. Bunu tercih etsek ne oluruz? Beni İsrail gibi oluruz. Beni İsrail niye böyle oldular? Bugüne kadar niye böyle ediler, lanetlenmişler? Çünkü Emir bil ma'ruf ve nâ'l-mukkari tercih etmişler. Tercih etmişler, işlemiyorlar. Bildikleri anda. Bak Allah Subhanehu ve Teala ne diyor? Lûnellezîne kafarû min beni İsrail. Beni İsrail'den onlar çilanete uğradılar. Ala lisâni Davûde ve İse ibn-i Meryem. Bak Davûd ve İse ibn Meryem. Hazreti niye zikrediyor burada? Çünkü Hazreti Davud zamanında devletleri var idi. Cücleri var idi ama yapmıyorlar. Emir gülbürüfü yapmıyorlar. İsa İbn Meryem'i niye zikre ediyor? Çünkü İhsabn Meryem ben İsa'nın en son peygamberidir. Yani demezler biz Davud zamanda evet öyle yaptık ama ondan sonra güzel yaptık. Bu yanlıştır sözünüz. Ey Muhammed. Bak Hazret İsa da kapatıyor. Yani sizin tarihiniz siyaptır bu konuda. Sonra ne diyor? Zelike bima asav ve kanu Yâtedûn esyan edip ne yapıyorlar sınır aşıyorlar yani sınır nedir Allah'ın çizdiği çizgilere tülün Halal haram, haramı halal. Sonra ne diyor? Kanûlâyetana layet layetana hôna an ilmünkeri fâlûh lebiâse ma aralarında münker yapar birbirlerine nâh yetmediler. Göz yumurdular. Ondan dolayı ne oldu lanet uğradılar. Biz bu günde ne yapacağız? E bu ayetin altına girebilir miyiz? Bak bu günde bazı Müslümanlar diyorlar ki bu ayetler diyorlar ben İsrail için inmiş. Men lem Allah ben İsrail için El Ehli kitap için e, bazı ayetler var. bu e, Putlara işte e, çafirlere Allah-u Teala diyor aklınız yok mu bunlara tapıyorsunuz. Diyorlar babalarımızı taklit ediyoruz. Mukallidlere bir gün derken yapmayın diyorlar bu ayetler. Putperestler çiğnilmiş. Ama alimler diyorlar burada illet evet o put, çafirler için ehli kitap çiğnilmiş. Ama benzerlik meselesinde biz oradan ders almamız lazım. Yani bu benzerlik meselesinde biz de oraya benzeyebiliriz emir bilma'rufuna yetsek biz de lanet uğrarız. Çor çoruna takır etsek biz de put parası oluruz. Babalarımızı çor çoruna etsak. Allah akıl vermiş. Niye puta tapalım? Niye şeyha tapalım? He? Niye biz Allah'a ibadet etmiyoruz hakkıyla? Resulullah yoluyla. İşte lanete uğramışlar. Hakiki Müslüman Bak ne dedi? Salihlem. اُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ اَوْلِيَاُ اللّٰهُ salihler bunlar ehli sünnet alimleridir. ehli sünnet alimleri ehl emir bil ma'ruf yaparken neyi al-munkar yaparken dedir nedir? En önemli özellikleri nedir? Cemaate ne yaparlar? Muhafaza ederler. Yani tamam ben çıktım doğru da emir bil ma'ruf emir bil ma'ruf yapıyorum neyi an munkar yapıyorum. Allah'a da iman ediyorum ayette taç gibi. Ama ne yapıyorum? Her çeşit kırıyorum. Yerinde, zamanında hikmetle kullanmıyorum. Ne olacak bu? Ne yaptık biz? Bu sefer bu kuvveti bozduk. İslam vüthetini bozduk. Gruplaştırdık. Şeytanın olduk yani sonuçta alet oldu. İster bilerek, ister bilmeyerek. İşte bu ehl-i sünnetin çizkisi değil. Ehl-i Sünnet'in cizgisi sahabanın uzantısıdır. Emir bil ma'ruf yaparken kuvvete de muhafaza mukayyet olurlar. Ne yaparlar? Hiçmet, mu'ize, tatlı değil. dan İslamiyet'e davet ederler. Bunun da ölçüsünü Rabbil Alemin Rasulü için bırakmış. Peygamberler için ve Resulü muhammed el Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem çizgi çizmiş. Hayda ölçüdür. Hüd'u ila sebeili rabbika bil hikmeti vel mu'idha. Ve bil hikmeti vel mu'idhati'l hasen. Allah yoluna davet yap davet nedir? Emir bil ma'ruftur. Her şey yaptın emir bil ma'ruftur. Neye al munkarda nedir? Her çöktülge yok dedi. Sonra ne diyor? Bil mu'idhati'l hasen. Mu'idha nedir? Öhd, değil mi? Yani böyle vaz, vaz nedir? Vaz dikte değil yukarıdan geleceksin. Yapmamını yapmını, değil mi? Bu bir autorator adamın üzerinde yansıtıyoruz. Öyle değil. Vaz nesihattir. Böyle gelirsin adamı okşarsın. Tatlı dil, tatlı dil. Eskiler ne diyorlar? İlanı delikten çıkardı. Anahtardır. Bütün kalplerin anahtarı nedir? Tatlı dildi. İşte mu'izel hasene de budur. Ölçü koymuş bizim için Rabbil Alem. Sonra ne diyor? وَجَادِلْهُمْ billeti يَحْسَنِ Eğer mücadele ederseler senden cidel bir dena işlemiyor bu sözlerine illa ki cidelleşiyor. Seninle tartışıyor. Onu diyor allah Teala olsun tartışsın da neyle yap tartışmayı Billeti بِاللَّتِهِ <يحسن> Nedir billeti بِاللَّتِ يَحْسَنِ? En güzel şekilde, en uygun şekilde. Onun için ne uygun ise onu kullanman bizim üzerimize vaciptir. Biz bu kaide Rabbani ilahi kaideyi uygulasak ne olur? Üyelikte sağlarız bu sefer. Şimdi bizim Müslümanlar toplumu bunu saklamıyorlar. Ne olur? İhtilaf oluyor. İhtilaf olduğu için ne oluyor? Fitne yaratılıyor. Bugün de toplumumuzda budur. Sonra Ahl-i Sünnet'in bir kaidesi daha var. Emir بِالْمَعْرُفْتَ O kuvveti sağlamak için ne yapmak lazım? Peygamberlerin yolunu izlemek lazım. Peygamberlerin arkadaşlar, başarı, sırrı nedir? Sabır. as اَلْصَبْرُ مُفْتَاحُ الْفَرَجِ Kurtuluşun yolu nedir? Sabırdır. Sabır o kadar önemlidir ki Allah Teala diyor sabra verdiğini hiç kimseye vermez. Sabırlara hesapsız hasenat ecir verir. Sabırla ilgili bir sürü ayet var. Eğilir, bu sabır nedir? Bu sabır hapsul nefs. Nefsi tutmaktır. Etki tepkiye kapılmamaktır. Ben sabretmesem sene münkeri yasaklarken, iyiliki emrederken sen bana karşılık verirsin, küçültürsün, Yok diyersin, alay edersin. Bunlarda sabır göstermesem ben ne olur? Hemen şeytanın tuzağına düşerim. Ben burada dışlanırım, şeytan orada zil takıp göbe yeter Neden? Hedefine vardı. Ben burada ne oldum? Hedefime varamadım. Sınıfta kaldım. Onun için sabır nedir? Miftahül ferad. <gülüyor> Allah subhanehu teala Luqman suresinde ne diyor? Ya buney Hazreti Luqman'ın dinileni. Ya buney, "Aqimis salate ve emir bil ma'ruf ve enha anil munkar." Emir bil ma'ruf yap, munkardan nehyet. Sura ne diyor? "Vasbir ala ma asabaka." Sabret. Neden sabret? Neye sabret? "Ala ma asabaka." Sana yaptığın aslında da Eyliğe emrettiğin Kötülükten nehyettiğin Aslında da senin üzerine gelen Aziyetlere sabret Yoksa başarı yoktur Sonra ne diyor İnne zâlike min azmi l-umur Bu En azimet Sahiplerin görevleridir En önemli Meselelerdendir Ne sabır Sabır nedir Peygamberlerin başarı sırrıdır. Peygamberler neyle başarıyorlarmışlar? Sabırdan işte. İşte sabredeceksin. Ne de emir bil maruf ve nehy an'l Şimdi emir bil maruf ve ne an'l münkerli gelirken biz dedik ki bu kaideleri bildik, önemini de bildik. Şimdi bunu nasıl arkadaşlar güncel hayata dökeceğiz? Nasıl bir musulman emil bir ma'ruf ve neha'l-muker görevini yerine getirir. Önce aynayı karşımıza koyarız. Yani kendimiz aynanın karşısına geçeriz. Daha doğrudur. Bir bakarız böyle tipimize. Ha? Ne yapmışız biz? Bizde ne yanlışlık var? Onları düzelteceğiz. Bütün yanlışlıklarımızı düzelteceğiz. E bunu nereden bileceğiz? E ilimden. İlmimiz olacak. Alimlerin yanına gideceğiz. Alimler toplumunda kalkıp oturacağız. Ehli ilimden o yani celis salih Resulullah dediği gibi salih bir toplumun yanına gideriz. O salih toplum bize yol gösterir. Koyduk aynanın önünde kendimizi. Önce kendimizden emir bil ne al-munkar yapacağız. Çünkü biz kendimizi emir bil ne al-munkar yapmasak allame cihan olsan, çıksan en iyi kanalda, en iyi minberde ders versen, kimse seni dinlemez. En güzel edebiyette yapsan. Dinlese de verimsiz olur. Neden? Çünkü ihlas şarttır. Kalpten çıkan kalbe girer, izinsiz. Girmek için ne yapmamız lazım? Önce kendimizi işlememiz lazım. Onun için önce emir bil ma'rufu kendimizde başlatacağız. Neden? Dış kıyafetimizden, her şeyimizden İslam'a uyduracağız. Bitirdik mi? Namaz, niyaz, ibadetlerimizi hepsini münkerden nehyedip ma'rufa emredeceğiz kendimiz. Bitirdik mi? Ondan sonra evimize bakacağız. En mesul olan kimdir? Bir insan evliyse eşinden mesuldür. Eşini emir bil ma'ruf ve na'l münkarını tamamlar. Sonra kimden mesuldür? Çoluk çocuk onunla. Sonra ailesinden. Aile nedir? Ev. Bir Müslüman evinde nedir? O devletidir. Evi o Müslümanın devletidir. Kendisi nedir? Kralıdır, yöneticisidir. O devletin bir nevi helifesidir. İslam devleti var. Ha? Benim evimde halifesi de ben. O evde münkerleri kaldıracağım. Televizyon ilk önce kalkacak hahmasa da kontrollü çok katı şartlarda şifreli bazı kanallar haricinde anlatabildim mi? onu da kontrollü yapacağız ki bu zordur ama bu da artık maalesef olmaz olmaz oldu. Ondan sonra evde fotoğraf, canlı müzik güzel olmayan işler. Bular hep ne olacak? Evden tertilice. Ribet nemime benim evime gelen ahireti hatırlarsın. Burada evde ha benim evimde ille gelip halıda mı oturacak, yerde salıda mı oturacak hayır. Koltukta da oturabilirsin. Ben anladığımı her şey canla en güzel koltukta da oturabileceksin ama Allah subhanahu teala istese sana en güzel nimeti de verir kullanabilirsin. Ama bunu ölçüsünde kullanacaksın. İfrat tefrit yapmayacaksın. Evinden çıktın ne geliyor? Apartmanın geliyor. Konşularıyla iyi geçineceksin. Sabırlı olacaksın. Davatın matodun bileceksin. Orada mülbe yapacaksın. Onu bitirdin cami cemaatiyle. Cami cemaatini bitirdin. Şukak cemaatiyle. Mahallende, şehrinde. Böyle gidecektir. Onu hiç alimler demişler ki. İslam devletini burada yaşamasan yerinde yaşamaz. Bu bir kaidedir. İslam devletini gözkümüzde, içimizde yaşayacağız ki yerimizde yaşansın. İçimizde yaşasa kalbi dışarımıza yansıması lazım. Çünkü biz iman dersindeyiz. İman itikadun fil kalb, Kalpte itikad ve fil lisan, dille ikrar ha ve bil erkan. Düşünlerden, azellerden de amel. Bu imandır. Ya bunu yaşatacağız. Emir bilmarufun ne mukadderdir? İmanın ta kendisidir. Hem de en zorvadıdır. E bunu canlandıracağız. bunu canlandırdığımız anda ne olur? Allah'ın izniyle her şey gül olur, gülüstan olur. Nasıl gül olur, gülüstan olur? Değil ki benim işime iyi olur, para gelir filan olur, devlet kurulur. Hayır. Ya yeter ki ben hissedeyim ki Allah benden razıdır, değil mi? O en önemli meseledir. Senden Allah razı olsa ne demek bu? Ne demektir bilir misiniz arkadaşlar? Senden Allah razı oluyorsa ele sen o bir tarafı kazandın. Senin hayatın her şeyin güzeldir. Hayat maalesef maddeleşmiş. Her şeyi maddiyete bağlamış. Bir günde evim yoktur benim huzurum yoktur diyorum. Neden evim yoktur? Kire Halbuki tamam ev güzel ama saadet önce. Saadet evi getirir. Ev saadeti getiremez. İmkanı yoktur. Saadet olacak ki ev gelsin. Araba gelsin. Mülk gelsin. Önce iç saadet olur. Ev işimden çıkarken ben mutlu çıkacağım. O Mutlulu Asıl mutluluk nedir? Seninle Allah'ın arasındaki bağ gücü olması lazım. Ben hakkıyla Allah'a tevekkül ediyorsam, çıksam yaz ya ne olurum? Allah'ın en sevgili kuluyum yer üzerinde. Allah Teala diyor hakkıyla Resulullah diyor, tevekkül etseniz Allah'a. He? Allah size ummadığınız yerden rızkınızı verir. Aynen o kuş gibi. Kuş sabah akşam yuvasından gidiyor. Karsuğu boştur değil mi? Sonra dönüyor. Nedir? Dolmuş. Kim onun rızkını verdi? Allah. Senin de böyle verdi işte. Bak kuşu kimse tutamaz ha. Kuş uçtu kimse bilmez. Bin tane serçe var burada. Bin tane göğercin var. Kim bilir bu hangisidir? Onu yaratan bilir. Ha, bazen alimler jip takıyorlar uçuyorlar. Ama bir tane iki tane. Ama kimse bilmez. Bunun rızkını kim veriyor? Denizin altında balıkların trilyonca belki çeşit canlılar var denizin altında. Bunların rızkını kim veriyor? Allah. Bak onlar hakkıyla Allah'a tevekkül ediyorlar. Hepsi tesbih ediyorlar. Hepsi kulluk yapıyorlar onlar. Ve biz tesbihlerin zikirlerini anlamarız. Ama insanoğlu onlar gibi yapsa görevinin ne olur? Rızıklandırılır. Rızıklandırılır saadeti mutluluğa alır. İşte sen ma'rufu kendinde canlandırmasan, mülkevi elinle itmesen sen salih bir Musulman olmasın. Bak ayette ne diyor? salihun, Salih. Salih nedir? Geçerli. Her şeyi salihtir. Her şeyi güzeldir. Nerede geçerli? Nerede geçerli? Terazide. Bakın arkadaşlar terazide amel, geçerli amel en önemlidir. Bak alimler diyorlar ki en korkunç ayet. En korkunç ayet. Kur'an içerisinde hangisidir? Değil işte cehennemin zabaniyelerini, ateşini e, azabını vasfetmaktan daha korkunç. Nedir? Yani Zaten o or kafirler oraya gittiler biliyorlar. Diyorlar Ya Malik! Öd'ü lene Rabbak li anna yawmen minel azabı. Ey Malik diyorlar. Biz umidimizi kestik. Allah azabı artık kaldırmayacak üzerimize. Fî Musada kapalmış üzerimize ateş. Yani sen bile bir cehennemin kapısı kaynakla kapanmış diyelim. Çıkış umut kesildi artık. Bağlandı, mühürlendi. Diyorlar Malik bir gün azabı Yok, paydos etmeyelim. Bir gün azaltsın. Bizi dinlemiyor zaten. Sen belki dersin. Bin sene sonra alimler diyorlar cevap Malik. Malik çok böyle şeydir. Şiddetli, heybetli, ha? heybetli. heybetli ve Böyle şiddetli bir şey var. İnsan onu görse korkar. Bir sene sonra döner bakar yer der İhse'u fe innekum makithun. Siz aşağılayacak bir laf İhse. Yani artık Türkçesi nedir? Defa dağıdan, defa. He. Defa. Nedir innekum makithun? Siz kalıcısınız. Azabınız değil. Bunlar umitlerini kesmişler. Ama umudun kesmeyen insan kimdir? O en, en azab. Bunlardan daha zor kimdir? Kıyamet gününde gelip çuvallarla salih amel diye getirmiş, terazide geçersiz olur. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ <gül> عَمَالًا Kehif Surasında size söyleyeyim en kusranı oğlayan ameller kimdir? اَلَّذ۪ينَ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يَحْسُنُونَ سُنْعًا Onlar çizen nedenler? Güzel amel yapıyorlar. Neyse zenni Yani çuvalla amel gelmiş terazinin önüne birden bakıyorlar amelleri geçersizdir. Neden geçersizdir? Çünkü Allah'ın istediği gibi değil. E ben Allah'ın istediğini nereden buluyorum? İşte Rasulullah Allah'ın elçisi getirmiş. E ben anlayamadım. Anlayamadın tamam oku yazarlığın yoktur. Anlayamadın mevzursun. Ama canlısın yapmış. Canlandırmış onu onu da anlayamadın o zaman sen hesabın kötü Allah Teala hem tövri hem pratik hücceti üzerimize ikamet etmiştir onun için bu ümmet üzerine hüccet ikamet olunmuştur emir bil ma'ruf ve nehe al munkeri yaşayacağız emizden çıktık sabahtan gözümüz sak sol edecek nerede kötü bir şey var diyeceğiz çekilmeyeceğiz Bene ne demeyeceğiz. Elimizden geldikçe yapacağız. Bak şeytan dersene gitme. Seni dişallarlar, e, terslerler, azarlarlar. Ama sen gidip diyeceksin. Bak evet olur terslerler, azarlar. Ne devreye girer? Ispır. Sabır diyorlar. Neden? İnne zelke min azmil umur. Sabretmek şarttır. Ama ne yapacağız? Şeytana uymayacağız. Gideceğiz. On sefer desen ki sefer azarlanırsın. Bir sefer azarlasana sen çarlısın. Dakkuz sefer terslensen bir seferden bir kabul etsesene o dünyanın malından senin için daha iyidir. Emir bilme'ruf ve neha'l-münker. Aslında bunun üzerine ne kadar dursak hele azdır. Çünkü dedik altıncı şart. Onun için arkadaşlar sen bir arkadaşını gördün. Bir münker var onun üzerinde. Hemen uyar ama tatlı değil de. Pantolonu uzundur uyarırsın kardeşim isbel haramdır. Adam sakalin kesmiş kardeşim bak sakali böyledir. Adam saçını böyle uzatmış. Bu da moda olmuş şimdi Müslümanlar saç koruyorlar acayip bir şey. Ona dersin ya kardeş saç böyle uymaz. Tamam Resulullah'ın saçı uzun uydur bu kulağının yarısına kaderidir. Saç serbesttir bir mahsur yoktur ama bir de saç ehli, ehli İslam'ın simesinden değil. İslam'ın simesinden değil. Hem de bir kısmı da top yapıyorlar böyle. Acayip bir şey. Musulman kibar olacak. Ehli ilme benzer. Hiçbir alim gördün mü saç uzun? Saç uzun alim var ise de sargısının altındadır görünmez. Yok saçını atmışsın, dolaşıyorsun nedir bu? Vallahi ben Musulmanım Resulullah sünneti. Yani biz Allah'tan istürdük Abdullah'tan geldi Tabir caiz ise. İşte sünneti bulduk bir yerden sarılıyoruz. Bunları ne yapacağız? Bu münkerdir. Münkerleri ne edeceğiz? Adam sigara içiyor. Kardeşim mi? ya ben diyesem dersen, diye onu. ona. Adam yanlış namaz kılıyor. diye ona. Ama git adabında, üslümünde de. Bunlar nedir? İşte bunlar hem marufa emrediyorsun, derken çizsin birer de işliyorsun. Yani sen şanslı adamsın. Testere gibi gidip kesiyorsun, gelip kesiyorsun. Gidip kesiyorsun, gelip kesiyorsun. Neden? Yani sen önce münker ediyorsun bu yanlıştır, doğrusu da budur çişsin bir arada işte yürüsün, çiş ayrı. E bu nedir? Bu büyük bir nimettir arkadaşlar. Buna biz sarılmamız lazım. Her yerde, evimizde, iş yerimizde, arkadaşlarımızdan hepsinde bunu işleyeceğiz, canlandıracağız. Yoksa bunları canlandırmasak ne olur? Ne deriz? Ya aynı ona benzeriz. Ya Cemil bir tane deliyor. Ya dersin o bizi ilgilendirmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki emir bilma'ruf ve ni'an mükürlen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çok güzel bir hadis. Diyor ki emir maruf yapmayanlar aynı ona benzerler. Bir tane cemide bir toplum cemide gidiyor. Bir kısmı insanlar o cemiyi deliyorlar. Yukarıdakiler dese bize ne? Bizim yerimiz iyidir yukarıda. Ne olur? Cemi batar. Kim batar içinde? Hem aşağıdakiler hem yukarıdakiler. Onun için musibet gelse bir denenin yüzünden de gelebilir bir topluma. O zaman ne yapacağız? Ellerine vuracağız. O alta delenlerin. Biz bütün toplumda yanlış yapanlara emir bil ma'rufan nel kar yapacağız. E ben demiyorum sen kılıncını al eline çık dışarı her çeşit düzelt. O halifenin işidir. Halife de onu yapamaz doğru dürüst. İlle ki tam toplum İslami toplum olmasa. Bu günde Türkiye Cumhuriyeti, Müslüman şeriat devleti olsa hemen oturur mu sistem? Oturmaz. Neden oturmaz? İnsanlara önce bir enerji lazım, iman lazım. O imanı oturtacaksın ki emirleri kabul etsiler. Bak, ma'ruf emirdir, münker de emirdir. Allah ma'rufu emretmiş, münkerden nehy etmiş. Kişisi de sonuçta nedir? Allah Teala'nın bir isteğidir. Bunu yerine getireceğiz. Onun için biz toplumda önce gelirken bir deneyebilirken bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir taneyi tanıştın soran adın nedir, babanın adı nedir? Soran kimlerdensin? Ne yapıyorsun? Nasılsın? Nereden geldin? Neden? O adamın sevgisini kazanacaksın. Kalbini kazanacaksın. İyidir o adamı kazandıktan sonra ne dersin? E kardeşim önce tanısın seni. Adam korkmasın seni. Hürçmesin seni. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Psikoloji olarak. Hemen git üzerine havadan zembilden inmiş gibi. Ya kardeşim ne yapıyorsun? Bir dakika ta adam tanısın sen kimsin? Nesin? Bak nübüvvet bize yol gösteriyor. Güzelce tanışacaksın. Ondan sonra geleceksin diyeceksin. Bir de hiçbir zaman deme işte bu böyledir, bu böyledir. De alimler diyorlar böyledir. Alimler diyorlar bu böyledir, o böyledir. Anlatabildim mi? Alimler öğretiyorlar bu böyledir, bu böyledir. Adam ki anlasın yoksa sen nesin der. Alimsin, nereden geldin, nereden çıktın sen? Hiçbir şey seni tanımaz. Yani müftü diyar değilsin, şeyhül İslam değilsin. Hatta insanlar seni hemen duyduğunda dinlesler. Onun için giriş noktası yapacaksın. Bazen de emir bilme'ruf anna ammünkerd. Detaylı olur. Detaylı nedir? Yani detaylı yollardan, soru işaratıyla dersin. Soracaksın bu böyledir acaba, böyle yapıyorsun, doğru mu? Yüz 100 tane, bin tane yolu var elhamdülillah. Bunu araştıran bilir. Arkadaşlar bu dersten sonra hepimiz bu konuyu araştırmamız lazım. Hepimiz bu konuyu nasıl canlandırıp üzerimizde, üzerinde düşünmemiz lazım. Hatta bu konu canlansın. Hatta aklımız bu konuda yer etsin. Çünkü bu olmasa olmazdır, önemli meseledir. Bunu biz canlandırırsa imanımız artar, artar, artar. Salihler, mukarrabin, Allah, rabbaniler seviyesine gelir. Biz de bunu hedefliyoruz. Yoksa bunu demeyin bunu yapayım o yapacağım hepsini yapacağız. 77 şubeyi yapacağız. Çünkü biz hepsini hakkıyla yapamayız insan oluyoruz. Şeytan da bırakmaz. Onun için bundan sonra elimizden geldikçe inşallah bu şairayı canlandırırız. Allahu Sübhanu Teala'dan arzu ederiz her çeşe bu şairayı canlandırmaya. Her Müslümana nasip eylesin. Her Müslümanı bu yolda gitmeyi Hidayet yolunda doğrusu ya nesip eylesin ki vehdet-i bu ümmette, bu millette sağlansın. Bu ümmette sağlandığı için cemaatler birleşse inan ki nereden kurulacak devlet tebelli olmaz. Allah'ın izniyle kurdur. Yeter ki biz kalbimiz temiz olsun, saf olsun Allah rızası için yapalım. Evet, الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين